Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz, Gereklik Kipi'nin Rivayeti. Gereklik Kipi'nin Rivayeti, Gereklik Kipi ile çekimlenmiş fiile Ek fiilin belirsiz geçmiş zamanı getirilerek oluşturulur. Önceden gerçekleşmiş olup, başkasından duyulmuş veya sonradan fark edilmiş fiilleri ve tasarımları anlatmakta kullanılır. Örneğin, Kütüphaneye üye olmalıymışım. O kitabı almalıymışım. Haklıymışsın. Senin sözünü dinlemeliymişim. Şimdi yapacağımız konuşmayı, Gereklik Kipi'nin rivayetinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Akşam için bir planın var mı? Benim yok ama yapmam gereken bazı işler varmış. Annem söyledi. Ne yapacakmışsın? Kardeşimin elbisesini mağazadan almalıymışım. Parti için pasta siparişini vermeliymişim. Orhan'a uğrayıp yayımlanan son kitapları sormalıymışım. Bunların hepsini yapabilecek miymişsin? Bunları zamanında yapamazsam kendimden utanmalıymışım. İstersen ben sana yardım edeyim. Çok sevinirim. Öyleyse ilk önce bir şeyler yiyelim. Evet haklısın. O kadar yoğun bir tempoda çalışıyorum ki yemek yemeyi bile unutuyorum. Hadi gel şuraya oturalım. Günün nasıl geçti? Pek iyi geçmedi. Neden iyi geçmedi? Bizim patronun diğer şirketi kötü günler geçiriyormuş. Son zamanlarda çalışmalarımız iyice arttı. İşten çıkarma gibi bir durum mu var? Yok ama kendimizi iyice işimize vermeliymişiz. Böyle giderse iflasın eşiğine gelebilirmişiz. Sıkma canını, her şey yoluna girer. Senin kızın dersleri nasıl? Çok iyi. Öğretmenine göre bizim ufaklığın dersleri mükemmel. Ancak annesinin düşüncesine göre dershaneye gitmeliymiş. Televizyon önünde çok vakit geçiriyormuş, bunu azaltmalıymış. Sinemaya gitmemeliymiş. Sık sık kitap okumalıymış, test çözmeliymiş. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Haklısın. Biz hem ders çalışır hem de eğlenirdik. Hatırlıyor musun? Ben seni nasıl denize atmıştım? Nasıl unutabilirim? Denize düştükten sonra tam bir hafta ateşler içinde yanmıştım. Sahi. Neden seni denize atmıştım? Güya sana sormadan sinemaya gitmişim. Beraber gitmeliymişiz. Dersten atıldığımızı da unutmadın değil mi? Galiba matematik dersiydi. Evet. Sen bana sıranın altından çikolata vermiştin. Ben de dayanamayıp sınıfta yemeye başlamıştım. Arif öğretmenimiz çok sinirlenmişti. Kendimizi sınıfın dışına bulmuştuk sonra. Hatta defterimize derste çikolata yememeliymişiz diye otuz defa yazmıştık. Ay gerçekten öyle olmuştu. Bu arada bizim Selim Amerika'ya yerleşiyormuş. Duydun mu? Duydum. Niçin? Görevinde başarılı olabilmek için Amerika'da uzun süre ders almalıymış. Terfi edebilmek için bunu yapmalıymış. Özlem de araştırma için yurt dışına çıkmalıymış. Onun gideceğini ben de duymuştum. Özlem önce Suriye'ye sonra da Arabistan'a gitmeliymiş. Araştırmalarını tamamladıktan sonra Mısır'da 3 ay eğitim görmeliymiş. Bizim arkadaşlar birer birer yuvadan uçuyor. Ey ne yaparsın? Geçim sıkıntısı insanları diğer diğer gezdiriyor. Bu arada Serhat'ın eğitimi için gerekli belgeleri hazırladım. Herhangi bir sorunla karşılaştın mı? Son belgeyi alırken biraz zorlandım. İlk önce müdürün yanına gitmeliymişiz. Müdür de gerekli yerlere bizim başvurumuzu iletmeliymiş. Ben de yer değişikliği için dilekçemi müdüre en kısa zamanda ulaştırmalıymışım. Başka yere taşınma konusunda neden bu kadar ısrarlısın? ''Şu an çalıştığım yer eve çok uzak. Çalıştığın yer eve yakın olmalıymış.'' ''Aslında doğru söylüyorsun. Ben de artık çok zorlanıyorum. Bu şehrin trafiğine her gün takılmaktan artık o kadar bunaldım ki patrona göre sabah 6 otobüsüne binmeliymişim.'' ''Maaşına zam yapacaklar mı?'' ''Pek sanmıyorum. Ekonomideki çalkantılar maaşlarımızı olumsuz etkiliyor.'' ''Bu çalkantılar karşısında insan tedbirli olmalıymış. Yatırım yapmaya devam etmeliymiş.'' Şimdi de yaptığımız konuşmada gereklik kipinin rivayetinin kullanıldığı cümleleri tekrar edelim. Kardeşimin elbisesini mağazadan almalıymışım. Parti için pasta siparişini vermeliymişim. Orhana uğrayıp yayımlanan son kitapları sormalıymışım. Bunları zamanında yapmazsam kendimden utanmalıymışım. Kendimizi iyice işimize vermeliymişiz. Annesine göre dershaneye gitmeliymiş. Televizyon önünde çok vakit geçiriyormuş. Bunu azaltmalıymış. Sinemaya gitmemeliymiş. Sık sık kitap okumalıymış. Test çözmeliymiş. Beraber gitmeliymişiz. Derste çikolata yememeliymişiz. Şimdi de okuyacağımız metni, Gerekli Kipi'nin rivayetinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Gençlik Sabah güneş ışıkları yüzüme okşayıp beni uyandırdı. Uzun zaman sonra gözümü kamaştıran güzelim güneşle uyanmak bana çok iyi geldi. Pencereden dışarı baktığımda erik ağacının beyaz, pembe, yeşil, kahverengiyle nasıl dans ettiğini görünce içim tarifi imkansız bir neşeyle doldu. Yetmişime merdiven dayamama rağmen, kendimi yirmi yaşında hissediyordum. Hatta o erik ağacıyla yeniden doğmuştum. İnsanın yaşı değil, ruhu genç olmalıymış. Güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra, baharın kollarına kendimi attım. Sahil boyunca yürüdüm. Doktoruma göre bu yürüyüşleri, Sık sık tekrarlamalıymışım. Bu sağlığım için çok önemliymiş. Yürüyüşten sonra biraz yoruldum. Bu yorgunluğun üzerine biraz oturarak boğazın serin sularını, vapurları, insanları seyrettim. Gözlerimi kapatarak bahar coşkusuyla dolu olan havayı içime çektim. Birden gözlerimi açtım. Çünkü yanımdaki banka Üniversiteli olduğu belli olan 3-5 genç oturdu. Yüksek sesle konuşmaya, şakalaşmaya, yoldan geçenlere laf atmaya başladılar. Çok rahatsız oldum. Gençleri uyardım. Fakat onlar hemen bana karşılık verdi. Bu yaşımda evimde oturmalıymışım, çocuklarımın ve torunlarımın gelmesini beklemeliymişim, gençlere karışmamalıymışım, dünya işlerinden... Elimi eteğimi çekmeliymişim. Utancımdan kıpkırmızı oldum. Ne söyleyeceğimi şaşırdım. Diğer banklarda oturanlar gençleri yanımdan uzaklaştırdılar. Ben üzüntü içinde evimin yolunu tuttum. Yol boyunca gençlerin söyledikleri aklımdan çıkmadı. Ben artık evimde ölümü beklemeliymişim. Bahçeye girdiğimde o şirin erik ağacına bakamadım. Hemen odama çıktım. Yaşananları unutmaya çalıştım. Ancak gece boyunca aklım yüreğime inat bana şu cümleyi tekrarladı. Sen artık genç değilsin. Bugünkü konumuz Gerekli Kipi'nin rivayetiydi. Programın başında da belirttiğimiz gibi, Gereklik kipiyle çekimlenmiş fiile ek fiilin belirsiz geçmiş zamanı getirilerek gereklik kipinin rivayeti oluşturulur. Önceden gerçekleşmiş olup başkasından duyulmuş veya sonradan fark edilmiş fiilleri ve tasarımları anlatmakta kullanılır. Örneklerimizi tekrarlayacak olursak. Kütüphaneye üye olmalıymışım. O kitabı almalıymışım. Haklıymışsın. Senin sözünü dinlemeliymişim. Yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.